Bir Ömer kıldı beni Bir Ebu Bekir kıldı, Bir Ömer kıldı beni Kurmak bizlere düştü kalbi sökülmüş çağır Kurmak bizlere düştü kalbi sökülmüş çağır Buyruk en ağır yükün altına saldı beni Buyruk en ağır yükün altına saldı beni Atıldık kurşun gibi şehrin alanlarına Atıldık Kurşun gibi şehrin alanlarına Birkaç put ve taş gördük birden denir kirdi beni Birkaç put ve taş gördük birden denir kirdi beni Parça parça bir yürek bir bağır Parça parça bir yürek bir bağır Bir beş değil sevgili Bir kurşun derdi beni Bir beş değil sevgili bir kurşun derdi beni Böyle çık Tımalana ve yürüdüm, yürüdüm Böyle çık, tımalana ve yürüdüm, yürüdüm Ne görebildi kimse, ne de anladı beni Ne görebildi kimse, ne de anladı beni Mebullah lanlarından geçti İbrahim gibi Mebullah lanlarından geçti İbrahim gibi Bir savaş bildi beni, bir eylem bildi beni BİR SAVAŞ DİDİ bir BİR